Alimler onun bu istişare ve isteklerinden dolayı memnun kalıp daima yardımcısı olurlar. Böylece yedi yıl Mekke-i ve Medine-i Münevvere'nin valiliğini yapar. Bu sırada Mescid-i Nebi'nin dört duvarını temelden yontma taşlarla genişleterek yeniden inşa ettirir. Pek çok kimse gelerek onun adil idaresi altındaki beldelere yerleşir. Bu arada...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 sıra bende. Daha işin başında içten içe yaşadır bu endişelerin yanında insanlara karşı duyduğu engin merhametisi onu acele kararlar almaya mahkûm ediyor. Ya müsaidi. Buyurunuz efendim.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 ...şerde olduğunu biliyor. Bir türlü sana alışamadı. Ah, ah, bunun gibi... ...bir de bir saldırabiliriz. O da acele etme. Ne zaman, ne zaman? 60 senedir Kolay bekliyorum. Kolay değil, sus. Ümey'e, oğullarını halifeye karşı kışkırtmak zaman istiyor. İstihbaratımızı daha da kuvvetlendirdik mi? Kadınlara kadın... ...erkeklere erkek. <gülüyor> Neye el atmışsak? Hepsi elimizde <gülüyor>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 Seninle beraber olamam. Allah Allah. Sebep ne buna? İnsanlardan istemeden önce ilk fedakarlığı nefsimden ve ehli iyalimden istemeye karar verdim. Onun için de elli bin altınımın hepsini fakirlere verilmek üzere beytül mala bıraktım. Madem öyle ya Ömer, işte üzerindeki mücerverlerin hepsi bu. Diğerleriyle beraber beytül mala bağışladım. Rabbim.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 Babam Müslümanların başı halife seçilmedi mi? Elbette. Az önce söyledim ya. Ey babacığım, buyur evladım. Halifelik gibi ağır bir mesuliyet yüklenmişken hakikaten şu saatte evde uyuyabileceğimize inanıyor musunuz? Elhamdülillah. Rabbime hamd olsun ki bana hatalarımı ikaz edecek bir evlat nasip eyledi. İstirahat etmekten vazgeçtim, gidiyorum. Allah'a sığınırım.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 Düşman bildiğin insan için bu kararı verirken, onu şehadetle en büyük manevi makama yükselteceğini bilseydim acaba ne yapardın? Ya ezak, otur artık. Gidip geldikçe benim başım dönüyor. Böyle kim çıkarsa adeta büyülüyor, etkisi altına alıyor. Olacak şey değil. Bu işin sonu yok. Biz bırakalım. Hayır bak. Biz o halde söyle. Zehirlemek. Halifeyi zehirlemek. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Evet. Bundan başka çare yok. Bu, bu çok bir iş. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Eşkilatımızı faaliyete geçirelim. Küfede hükümranlığımızı ilan edelim. Onu elbette yapacağız.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 ...koskoca bir devletin halifesinin... Hadi uzatma da söyle. ...bin dinar kazanmak istemez misin? Bin dinar. Bin dinar. Sen benimle dalga geçiyorsun. Dur. Dur! Ne dalgası? Halifenin en yakınıyla mı? Bin dinarın, bin bin ...yani bin dinarın ne demek olduğunu biliyor musun? Ancak senin gibi bir yiğit yapar bu işimi...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 Nasıl olacak peki? Yarından sonra ben seni yine arayacağım. Nasıl? Bir şartla. Neymiş o? Şimdilik bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Göreceksin efendim bundan çok memnun kalacak. Tamam, bahsetme. <gülüyor>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 Oh, neredeyse akşam ezanı da okumak üzere. Peki efendim. Allah'u <Sessizlik> Allah'u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 sana karşı hiçbir fenalık yapmadığım hadi bu ihaneti niçin yaptın ha? niçin ben, ben, ben, ben yapmadım efendim hayır ya dört yemeğime zehir katmışsın hadi, hadi konuş titreyip durma abi. söyle ben, ben, ben, ben yapmadım efendim eğer doğruyu söylersen seni affedeceğim hadi hadi affet efendim Ya öpeyim ne olur affet ya.